Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Allah hepinizi cennete girdirecek amel işlemeyi nasip etsin. Allah Allah Azze ve Celle Günahlarla aramızı doğu ile batı gibi ayırt etsin. Karla, dolu ile, soğuk su ile Bizleri mağfiret etsin. Allah bizleri cahil olmaktan, tembellikten, korkaklıktan beri buyursun. Kötü kaderden bizleri beri buyursun. Allah için bir araya toplanmamız hasebiyle Yarın mahşerde, cennette, bu çarşıda bir araya gelenlerden ve cennette en son nimet Rabbimiz'in cemalini doya doya görenlerden eylesin. Amin. Kardeşlerim ihtiyaca binaen bugün işlemiş olduğum konuları yarım bırakarak bir ilmihal dersine başlamayı uygun buldum. İnşallah sizler de Uygun görürsünüz. Bu derslerimizde maksadımız eksikliğimizi gidermek, bildiğimizi de sizlerle paylaşmak veyahut bilgimizi tazeleme babında. Yoksa birbirimizin birbirine üstünlüğü nedir? Yok. Bazı ameller vardır ki erkeğin erkek hükümleri, kadınların kadın hükümleri vardır. Ben erkeğim diye kadın hükmünü merak etmeyip o meselelerden haberdar olmayabilirsin. Ama sohbetten önce de bir kardeşimiz bir soru sordu. Mesela hayızlı bir kadın namaz kılabilir mi? Oruç tutabilir mi? Şia ise evet tutabilir. Yapabilir dedim. Neden? Çünkü Şia inancında kadınlar o haldeyken ne yapar? Namazda kıldırırlar, oruçta tuttururlar. Ama Müslümansa Hayizli bir kadın namazı ne yapmaz? Kılmaz. Oruçta tutmaz. Bak bunu senin de bilmen gerekirmiş ki birileri senin ne yapmalı? Mahremini ifsat edememeli. Evet. Sohbete başlamadan İzmir'de ve Manisa'daki bütün kardeşlerin hepinize çok çok selamı var. Onlara evet, ilgileyin. dedim. Onlarda hepinize bol bol selamları var. Evet kardeşlerim. Biliyorsunuz her şeyin bir başlangıcı vardır. İslam'da da ibadetlerde bir temizlik diye bir bap vardır. İnsanın nasıl ki ilim etmeden önce kabını temizlemesi, kafasındaki düşüncelerden kendini sıyırması, bedenini dinç tutmaya çalışması varsa, ibadetlerde de bir giriş vardır insanın bedenine ne yapması Temizlemesi gerekir. Nasıl ki sahabeler ilim ederken Allah Resulü Aleyhisselatü biz dinlerken sanki kafamızda bir kuş var kafamızı oynatırsak havalanacak veya nefes alırsak pır diye uçacak diye korkularından pür dikkat ne yapıyorlar? Dinliyorlar. Bu nedir? kaplarını bir hazırlamasıdır. Ki karşıdan geleni ne yapıyorlar? Aynen kabul ediyorlar ve bununla da yetinmiyorlar. Biz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın anlattıklarından sonra bir araya gelir, aramızda ne anlattı diye müzakere eder, istişare eder ve onu tartışırdık. Aramızda en zeki olan kimdi? Abdullah İbnü Ubeyr. Çünkü o kelimesi kelimesini Allah Resulü'nün anlattığını ne yapardı? Tekrarlardı. Bu da gösteriyor ki sahabenin, Allah onlardan razı olsun, anlatılan meseleleri sadece dinleyip geçmediğini ne anladık, ne anlamadık, nasıl anladık, öncelikli meseleler neler, bir soru sorulduğunda nasıl cevap verilir, illa verilmesi gerekir mi, gerekmez mi, bunların nedir, önceliklerini hesaplamışlardır. Yani birinin düştüğüne birisi atmamıştır yapmamıştır, düşmemiştir, soru vardır, hakikaten doğrudur, önemlidir. Ama cevap vermek hiçbir fayda ne yapmayacaktır? Sağlanmayacaktır. Onun zeminini hazırladıktan sonra iteleyiver. Oraya kendiliğine düşecektir. Uğraşmaya gerek kalmayacaktır. Evet. Bugün inşallah sizlere anlatmak istediğim konu taharet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisine önce Cibril abdest almayı öğretmiş daha sonra üç gün namaz kılmayı Mekke'nin yukarı tarafında talim ettirmiş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da ashabına gelin beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız öylece namaz kılmayı ne yapayım öğreteyim demiştir. <gülüyor> Kardeşlerim, abdestle alakalı ayet her ne kadar medeni olsa da sünnetle nedir? Abdest Sabit olmuş, ayetle tescili çok sonraları olmuştur. Bunu anlatabildim mi? Bu da Kur'an ve sünnet bütünlüğünün ne kadar önemli ve birbirinden ayrılmaz şeyler olduğunu ne yapıyor? Gösteriyor. Abdestten alakalı iki tane ayetimiz vardır. Birisi Maide suresinin 6. ayeti, birisi de Nisa suresinin 43. ayeti. Hani sarhoşken namaza yaklaşmayın dan sonraki ikisi de aynı muhtevadadır Evet. Demek ki abdest almak neymiş? Fazmış. Ve Sallallahu Aleyhi ve Sellem ben sadece namaz kılmak için abdest almakla emrolundum diyor. Ve bir istisnai konu daha gelir. O da tavafta da insanın ne yapması abdest alması gerekir. Bunun dışındaki hiçbir ibadette abdest ne yapmaz? Gerekmez. Ama abdest patları geldikçe göreceksiniz inşallah. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam abdestsiz hiçbir zaman ne yapmazdı? Gezmezdi. Abdesti gezmek de çok iyi nedir? Bir olaydır. Ama devamlı tazelemek de nur üstüne nedir? Nurdur. İnsanda abdest azalarını yıkadıkça nurlanır ahirette bu nurları ne yapar? Pırıl pırıl, parıldar. Evet. Taharet dediğimizde ilk aklımıza gelen nedir? Sulardır değil mi? Şimdi musluğu açtı mı şırıl şırıl sularınız akıyor da sıkıntı duymuyorsunuz. Ama hadis patlarını şöyle bir okuduğunuzda kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a o kadar çok sorular geliyor ki işte falan bir kuyu var, biz hayız bezlerini de atıyoruz, oraya leşler de düşüyor, biz oradan abdest alabilir miyiz, gusül alabilir miyiz gibi neler var? Sorular var. Şimdi bu sorular gelince size ta davulun sesi uzaktan gelir gibi gelebilir. Çünkü sizlerin banyosunda şok beni veyahut sıcak suyu, soğuk suyu veyahut jaküzili kardeşlerimiz de var. Jaküzileri var. Veya tuvalete giriyor adamın işte oturduğu tuvaletler değişik, elini bile kullanmıyor. İşte yıkanmasıydı, kurulanmasıydı veyahut bezlerdi. Birçok şeyler, bugün kolaylıkları var. Ama bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanına kazayı, hacet için çok uzaklara gitmeleri ve taşla istinca yapılmaları. işte bakın şu, şu, şu, sizin kardeşlerinizin, cin kardeşlerinizin yiyeceği kemikler, tezekler de onların binitlerinin yiyecekleridir. Bunlarla ne yapmayın? istince yapmayın diyor. Demek ki o zamanın bir güçlüğü, güçlük üzerine neleri var? Güçlükleri var. Veyahut Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam abdest alınacak suyun özelliklerini sorduğunda hangi sularda abdest almamız gerekiyor? Üç tane şartı var kardeşlerim. Bir, tadı bozulmayacak. iki kokmayacak. Üç, rengi bozulmayacak. İstisnalarına girmiyorum. Abdest alacağınız suyun üç özelliği olacak. Olmayacak. Kokmayacak, tadı bozulmayacak, rengi bozulmayacak. Eğer böyleyse o sularda abdest ne yapabilirsiniz? Alabilirsiniz. Olur. Ava gitmişsinizdir, yaylaya çıkmışsınızdır, herhangi köyde yaşıyorsunuzdur veya suların olmadığı bir ortamdasınız veya sular kesilmiştir, susuzluk vardır, kurak vardır. Siz bu üçüne ne yapacaksınız? Dikkat edeceksiniz. Evet, abdesti böyle alacaksınız. Allah Azze ve Celle suları ne yapmıştır? Gökten tertemiz bizim için ne yapmıştır? İndirmiştir. Onunla yeryüzüne de ne yapmıştır? Hayat vermiştir. Ve ölen, e, kuruyan kalpleri nasıl alimin e, hikmetli sözleri diriltiyorsa Allah'ın indirdiği o rahmette ne yapmıştır? Yeryüzünü yeşertmiştir. Buradan tevhidten de bir giriş yapalım. Madem ilmihal istiyoruz, Akide'den de bahsetmek gerekir içtiğimiz suyun tadını Allah alsa biz onu nasıl tatlandıracağız? Veyahut suyu çekse, yerin derinliklerine gitse biz nasıl arayıp bulacağız? Allah'ın verdiği bu nimetlere ne yapmamız? Bizim de şükretmemiz ve kadri kıymetini de bilmemiz gerekir kardeşlerim. Evet. Su böyle. Anladık mı suyu? temizdir. Onu hiçbir şey ne yapmaz? Necis etmez. Hangi suyu? Akan, Akan su. Suyu. Akan su tertemizdir. Onu hiçbir şey ne yapmaz? Necis etmez. Temizler. Gider. Ve sularda Allah Resulü ve Vesselam durgun suya asla ne yapmayın? Devletmeyin. Durgun suda asla bu su etmeyin demiştir. Çünkü onu istemeyin. Çünkü başka bir kardeşiniz ne yapacak? İstifade edecek. Alın o suyu gidin. Şu anda Ama onun içine girip ne yapmayın? Kusut etmeyin, bozmayın demiştir. Evet. Necaset. Necaset nedir kardeşlerim? İnsana gerek bedenine, gerek de elbisesine bulaşan pisliklerdir. Bunlar birçok yolla bulaşabilir. İnsanın kazayı hacedinde bulaştığı gibi dikkat etmeyerek elbisesine de ne yapabilir? Bulaşabilir. Neden bu konulara giriyorum? Çünkü bunlar insana bulaştığında bunların bir de İslam'da neleri var? Hükümleri var. Geçmiş ümmetlerden bir kişi bevle derken paçasına devlettiği bevle geliyor. Ancak kelimeleri seçiyorum. Bazıları bana çok ağzı şey diyorlar bevil gelince adam orayı kesmeye çalışıyor. Yani o paçayı o şeyi izale etmeye çalışıyor. Birileri de mani oluyor. İsrailoğulların helakı bundan oluyor. Biliyor musunuz? Yani bevil çok çok nedir? Önemlidir. Valla Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün seferdeyken bir kabre uğruyor. Ne diyor Yaşar? Şeyden Buradaki diyor insanlar, sizin aranızda önemsemediğiniz bakın ilk giriş önemsemediğiniz hafife aldığınız iki şeyden dolayı ne yapıyor? Azap görüyor. Birisi Bevle dikkat etmez. Yani Bevle derken Bevle'nin sıçramasına dikkat etmez. Birisi de insanların arasında Laf getirir, götürüldü diyor. İşte diyor bunlar kabirde bu sebepten ne yapıyor? Azap görüyor. Şimdi konunun yeri değil ama üzerinde fazla durmayacağım. Demek ki insanlar bu ikisine birisi ferdi birisi de nedir? Toplumsal. İkisinden de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir seferdeyken ne yapıyor? Bize haber veriyor ve orada bize bir mesele öğretiyor. Hem ameli, hem imani mesele. Demek ki birisi senin yanına geldiğinde kardeşin hakkında onun hoşlanmayacağı şekilde konuşursan sen imanını da tehlikeye. Sen tek başına kimsenin görmediği bir yerde kazay hacet ediyorsun. Kimse görmese bile senin yaptığını gören keramen katipleri var zapt eder. Allah seni her yerde görür, işitir. Bevlina'da ne yapacaksın? Çok dikkat edeceksin. Orada dikkat ettiğimde, ki onun için bağlıyorum, insan bir şeye dikkat ettiğimde toplumda da diğer şeylere dikkat ediyor. Bozulmaya bakın, dikkat edin. Yani kazayı hacette dikkat etmeyen diğer şeyinde de ne yapıyor? Ağzı da bozulup gidiyormuş. Onun için hem ferden, hem de cemaat içindeki hareketlerinize ne yapacaksınız? Dikkat edeceksiniz. Geçmiş ümmetlerin helak olduğu gibi kabirdeki azabına da neymiş? Sebepmiş. Bu noktada şunu da zikredeyim ki kafanız karışmasın. Müslüm'de Ayşe annemizden şöyle bir söz gelir kardeşlerim. Kim şu üç şeyi Muhammed yaptı derse yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o yalan söylemiştir diyor. Bunlardan, konumuzdan alakalı olanı nedir? Allah Resulü kim ayakta bevletti dediyse, o yalan söyledi demiştir. Allah Ayşe annemize rahmet etsin. Ayşe annemiz Allah Resulü ve Vesselam'ın nesidir? Zevcesidir. Müminlerin annesidir. Ama Allah Resulü'nün her şeyini bilecek diye bir durum nedir? Değildir. Yanındayken her şeyini ne yapabilir? Bilebilir. Biz dinimizin Birçok mahrem meselesini ne yapıyoruz? Kendisinden öğreniyoruz. Kendisi fakihe birisiydi. Allah kendisinden razı olsun. Ama kendisi çıkarımıyla söylediği bir sözü biz peygamberin sözü diye ne yapamayız? Alamayız. Neden? Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ayakta bevlettiğine dair neler vardır? Rivayetler vardır. Ve aleyhissalatü vesselamın ayakta bevletmeyin diye bir de nedir? Yoktur. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bevile, yani sıçlantıya dikkat etmemizi ne yapıyor? Emrediyor. Ve bevle dikkat etmeyenin de kabirde azaba düşer olacağını ne yapıyor? Söylüyor. Buna ne yapacağız? Çok dikkat edeceğiz. Evet. Kardeşlerim, Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Sohbetten önce bir mesele geçti. Kardeşlerimizin birisi abdesti. nedeveli Veli? Salih Uyansın Niye diye sordum. Ya. Yoksa görüyorum yani. Birisi bozar dedi. Bir kardeşimiz dedi ki bozmaz. Şimdi İslam'da eşyada asıl olan nedir? İbah. İbahadır. Yani İbah. mübahlıktır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hayber'den gelirken Kendisine sütün mağmurlarını soruyorlar. Yani peynirden, yoğurttan soruyorlar. Helal mı? Haram mı? Ne dersin Sevda? Gözlük helası, süt helası olanda mayalanması değil mi? Doğru. Sevim yemek yediğim belli. Helal, Allah'ın kitabında helal kıldığıdır. Haram, Allah'ın kitabında haram kıldığıdır. Allah'ın bir de serbest bıraktıkları var. Ve Rabbini unutma tutmaz diyor. Hangi ayette? Meryem? 64'te miydi? Lan niye boş boş bakıyorsunuz? Ben size şu ayette sen yiyecek misin? Saat sonra 255'de Rabbini unutma tutmaz diyor. Şimdi buradan çıkan şudur. Dünyalık nimetler konusunda her şey helaldir. Ta ki haramlılığına delil iste, ibadet konusunda her şey yasaktır, ta ki izin verilenler müstesna. Anladın değil mi Sayın? Evet. evet. Yani eşyada asıl olan helalliliktir, ibahadır. Birisi haram dediğini delil ister. İbadet konusunda da bu böyledir dedin mi Ne yapacaksın? Delil isteyeceksin. Çünkü ne işkembe yapmaktan, ne yemek yemekten, ne duvar örmekten bahsediyoruz. Bu Allah'ın nedir? Dinidir. Allah'ın dininde de söz sahibi Allah ve O'nun Resuludur. Ya ayet, ya hadis, ya her ikisinden ne yapmamız? Getirmemiz gerekir. Ve bir şeye necis dedik mi, O'nun dinden ispatını ne yapmamız? Yapmamız gerekiyor. Evet. Allah hepimize hayır versin. Doğruyu Anlamamızın nasip etsin. Burada da bir kayıdayı öğretmiş olduk inşallah. Şimdi Ademoğlu'nun necaseti izale etme meselesine baktığımızda hepinizin bildiği bir meseleden örnek verelim. Bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namaz kılarken neyini çıkarıyor? Gömleğini mi? ayakkabısını. Niye çıkarıyor? Onun altında bir pislik var. Yani necis olan bir şey. Demek ki necis olan bir şeyle ne yapılmıyormuş? Ama ayakkabıyla namaz kılınıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam namazdan sonra soruyor. Neden çıkarttınız bu ayakkabıyı? Onlar diyor ki, ey Allah'ın Resulü vahiy geldi, ayakkabıyla namaz kılınmayacak, zandettik, çıkarttık. Allah Resulü ne diyor? Ayakkabıyla, mesterle namaz kılın. Çünkü Yahudi ve Hristiyanlar ayakkabılarıyla, mesterle ne yapmaz? Kılmaz da siz onlara muhalefet edin. E sen niye çıkardın? Biz? Kim he Cibril geldi. <gülüyor> e, ayağının altında necaset var dedi. Ben onun için çıkarttım diyor. Ve ayakkabısını giyiyor. Necaseti nasıl temizliyor kardeşler? <gülüyor> toprağa şöyle üç kere sürtüyor. İşte bunun kefareti de nedir? <gülüyor> Demek ki ayakkabıyla namaz kılınıyor. Ayakkabının altında bir şey varsa ne yapıyor musun? Yere sürerek toprağa sürerek onu temizliyor musun? Bu necaseti bu şekilde ne yapıyorsun? Temizliyorsun. Evet. Bu, bu şekilde. Ayakkabı dahaki olursa Başka? devle baktığımızda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam e, mescide bir bedevi geliyor ve devletmeye başlıyor. Sahabeler ne yapıyor? Onu durduruyor. Allah Resulü ne yapıyor Aleyhisselatü Vesselam? Bırakın adam işini görsün diyor ve adam işini bitiriyor. Bevledeni çağırıyor. Gel buraya. De adam, mescitler Allah'ı zikretme yeri ve secde etme yeridir. Bunu anladın mı? Bedevi anladın mı? Onu bırakıyor. Bir kova su getiriyor. Bevlettiği yere döküyor. Bevlin kefareti neymiş? Bir kova su. Şimdi sözün şeyine geldi. Ashabına ne diyor? Kolaylaştırın. Huzurlaştırın. Huzur verin. Nefret ettirmeyin. Müjdeleyin diyor. Bakın, bir necasetin temizlenmesi aynı vakıada da bir davet ustubunu ne yapıyor? Ashabına öğretiyor. Bak hem necasetin temizliği var hem bir olay öğretiyor. Aynı noktada da ne var? Bir davet uslubu var. Şimdi adam sıkışmış. Oraya bevletmese üzerine bevledecek. Belki de kaçılacak. Ama ahlakı, huyu onu oraya bevilden alıkoysa zaten yapmaz. Bilmiyor. Eğitim boşluğu var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu mescide yapılmaz diyor. Burada Allah zikrediliyor. Burada secde ediliyor. Burası ne yapılmaz? Pislenmez. Bakın Bukhari'de şöyle sahabe oraya şerh düşüyor. Ne diyor? O zamanlar diyor başıboş köpekler mescidin içinde bazen dolaşırlar bevleder giderler diyor. Şimdi belki de bedev onu gördü. O yapıyorsa ben niye ondan aşağıayım diyor o da yapıyor. Bak. Yani o devli görerek. Çünkü o zaman halı yoktu. Bizimkiler gibi neydi? değildi. Yer topraktı. Sadece duvar vardı ve mescidin üstü hurma direkleri, aralarıysa hurma lifleriydi. Yağmur yardımı direkt içeriye çamurdan görülurdu. Birçok rivayette bunu ne yapıyoruz görebiliyoruz. Demek ki Berlin veya Sidim kefareti de neymiş? Oraya su dökmek, bitiyor. Evet. Şimdi insandan bazı şeyler çıkıyor. Bunların da tabii hüküm boyutunda olanları olduğu için zikrediyorum. Yoksa çok meraklı değilim bu şeyleri. Bazen sordum arkadaşlar kızıyor. Mezi veut, vedi veut, meni gibi insandan çıkan neler vardır? Bazı sular, sıvılar vardır. Bunların bir de hükmü var mı kardeşlerim? Var. var. Öyleyse biz bunları, bu kelimeleri ve neler olduğunu ne yapmalıyız? Öğrenmeliyiz. Bilmeliyiz, öğrenmeliyiz ki buna binaya ne yapacağız? Meselemizi çözeceğiz. Şimdi bilinen bir şey insanlara çok basit gelebilir. Ama bilmeyen bir şey insan için, yani bu o kadar bir büyük şeydir ki, İnşallah hoca bana dönüp de bu nedir diye sormaz diye hem gözünü hem kafasını kaçırmaya başladı. Doğru mu? Ama bilen adam elini kaldır. Ben biliyorum, ben biliyorum diye. Bir zaman sanayide bir çay vaktinde arkadaşlara gusül nasıl alınır bilir misiniz falan diye sorulara başladım. İşte birisi anlatıyor, anlatıyor. Bir tanesi dedi ki ben ırk tas su döker çıkarım. Hadi 39 oldu ne oldu dedim. Ya o da olmuştur falan. 30 oldu. O zaman olmamıştır dedi. Oğlum sen neden öğrendin bu ırttası? E filmlerde böyle ya diyor. Şimdi bir şey seyretmiş ama yanlış yerden yakalamış koştu ırtta su zannediyor. Yani insanlar dinini ki şimdi herkes zaten televizyondan öğrendiği için dinini hocaları o. Oradan yakaladığı kavramlarda, meselelerde ne yapıyor? Bozuluyor. İnsandan gelen sular var dedik. Mesela bu bevil olarak gelirse neyi bozar, yaşar? Abdesti bozar. Meni olarak gelirse kuşul gerektirir. Kuşul bozulmaz. Alınız mı? Kuşlu gerektirir. Meni nasıldır? Beyaz, koyu, akışkandır. Bir de insandan Mezi diye bir şey gelir. Mesela Allah kendisinden razı olsun. Ali diyor ki benden diyor çok mezi gelirdi diyor. Allah Resulü'nün diyor damadı olmam hasebiyle ben bunu sormaya ona ne yaptım? Hayat ettim. Kardeşlerimden yani sahabeden birine söyledim. Mezinin hükmü nedir diye ona sormasını rica ettim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mezi geldiğinde Kaygan, ince, şeffaf kokulu. Ne yapıyor? diyor? Al, torbalığını yıka, her namaz için bir abdest al diyor. Mezinin hükmü neymiş? Guçlu gerektirmiyor ama abdesti ne yapıyor? Bozuyor. Her namaz için, hastalık olduğu için abdest almak zorundasın. Menide ne var? Koyuluk, beyazlık. Mezide ise o yok. Beyazlık yok. Sıvı. İçiste necis. İkisinin de temizlenmesi gerekir. İzale edilmesi gerekir. Evet. Mezi beyaz, ince ve yapışkan bir sudur. Şevret halinde çıkar. şevetsiz çıkmaz. Ve hızlıca dışarı atılmaz. Evet. Mezi necistir. Bundan dolayı aleyhissalatü vesselam senasıl oğzunun ve torbalığın yıkanmasını ne atmıştır, Emretmiştir. Allah hepimize hayır versin hayırdan aramaz ayırmasın kardeşlerim yine kardeşlerim hayvanların pisliği de nedir? necistir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisine istinca için hayvan tezeklerinden getirdiğinde sahabe Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunlar necistir deyip bunları ne yapmıştır? atmıştır bunlarla istince ne yapılmaz, yapılmaz demiştir. Evet. Yine e, vücuttan gelen bir kan vardır. Kadınlardan. Bu da nedir? Hayız kanıdır. Bir de istihaze kanı vardır. Hayız kanı nasıldır? Siyahdır, koyudur ve kokuludur. İstihaze kanı ise kırmızıdır. Yani açık renklidir ve kokusuzdur. Hükmüne gelince hayız gören bir kadın ne yapacaktır? <gülüyor> ne bakıyorsunuz da? Dur bitirmime önce bir. Hayız gördüğünde Bittiği namazı kılmaz, orucunu yapmaz? tutmaz, Kabe'yi tavaf Edemiz. edemez. Ne yapar? Temizlendikten sonra namazı kaza eder. Evet, evet. namazı kaza etmez. Ama orucu ne yapar? Farz olan, namazan orucunu tutamamışsa kaza eder. Peki, kadın istahadi oldu. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o diyor şeytanın tıkadığı damarlarda bir kandır. Kadın bunu ne yapabilir? Ayırt edebilir. O kan geldiğinde ne yapar? Yine ibadetlerine Devam eder. Ama burada ne var? Bir hüküm vardır. Sabahı bir gusulle, öğle öğleyle nikindiği birleştirip bir gusulle, akşamdan yatsıyı birleştirip bir gusüllen kılar. Benim tercihim nedir? Budur diyor. Hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zevcelerinden bir tanesi yedi sene bu hastalığa tutuluyor. Altına bizleyen koyardık namazda diyor. Yine de kan damlardıdır. diyor. Allah böyle hastalığı varsa Eşlerimizden, kızlarımızdan alsın ve bunu şifa versin. Bu da onun nedir? Hükmüdür kardeşler. Bir de kadınların halleriyle alakalı ne vardır? Loşsalık dediğimiz bir olay vardır. Onlar loşsa olduğunda, o loşsalık kısmı çıktıktan sonra ne yapar? Gusleder, ibadetlerine ne yapar? Devam ederler. Kaç gündür? Kırk, kırk, kırk. Kim dedi ki? Başka? Başka? Daha az sürdüğünü ay falan. kadının kendisi daha iyi bilir. Ee, gelen akıntılar parçalar kesilmişse temizlenir ve yıkanır. Bu bir haftada da gidebilir, iki haftada da gidebilir. Hükmü sın günlen sınırlı değildir. Kırt diyenler, kırt diyenler bunun. Yerinden bir daha okusunlar. Anlamaya çalışsınlar. Halk dilinde gırhı çıktı mı diye gelir. Fakat bunu kadın daha iyi bilir. İlla gün yoktur. Evet. Bunu anladık mı kardeşler? İkincisi yine köpeklerin salyası. Köpek bir kabı yalarsa ne olur? O da demek ki necis Konumuz necasetten geldiği için o kabın güzelce ne yapılması yıkanması gerekir ve yedinci de topraklanıcaca ne yapın ovalayın dır. Bugün çamaşır makinası, bulaşık makinası çamaşır makinası atılmaz. Bulaşık makinası işi görür mü bilmiyorum ama siz gene de işi sıkıya alıp güzel yıkayın. Evet köpeğin sallası da neymiş necismiş. Bir de kardeşlerim, bu noktada e, kedi ve köpek biliyorsunuz günlük yaşantıda elimizin, ayağımızın altında olan hayvanlardır. Bir gün Ayşe annemiz bir kedinin püsküvdü yediğini görüyor. Elini atıyor, kedinin ısırdığı yerden ağzına alıyor ve ısırıyor diyor. Belire bakıyor, ne bakıyorsundur? Ben de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın aynen böyle bir kedinin biskültü böyle ısırdığını gördü, aldı. Tam kedinin ısırdığı yerden ısırdı ve dedi ki kedi evin sakinlerindendir. Necis olmaz dedi. Diyor. Ama bazıları kedi necis değildir diye ta alıp koynuna kadar alıyor. Mutfakta gezdiriyor. Bazı insanlar tiksinebilir. Buna da dikkat etmek gerekir. Evet. Bizde de meyte dediğimiz yani leş dediğimiz şey vardır kardeşlerim. Ölünün eti nedir? Haramdır. Süsülmüş, yardan düşmüşse leşin eti ne yapmaz? Yenmez. Peki derisi? Derisini yüzerek ne yapabilirsiniz? Tabaklanarak kullanabilirsiniz. Meytenin derisi size nedir? helaldir. Ama kendisi haramdır, evet. necisdir. Ama bize iki tane ölü helal kılınmıştır. Bunlar nelerdir? İki meyte. Olur, olur. Olur, olur. Olur, Çekil gel. Evet. İki ölü bize ne yapılmıştır? Meyte diye gelmiştir. Bunlar da nedir? Helaldir. Umumen ölü eti neymiş? Haram. <gülüyor> Haram. Burada bir usul var. Hususi olarak da iki ölü neymiş? Helal. Bunlar neymiş? Biri balık, birisi de çekirge. Yani biz diyor denize, deniz aşırı ülkelere gider, ticaret yapardık. Ee, yanımıza çok az su alırdık diyor. Ey Allah'ın Resulü abdest alsak işte su ihtiyacımız olmuyor. Denizin suyuyla abdest alabilir miyiz diye ne yapıyor? Soru soruyor. Allah Resulü ne diyor aleyhissalatü vesselam? Denizin suyu temiz. Ölüsü ise helattir. Diyor. Demek ki denizin suyuyla necaset değilmiş. Ama içilir demiyor değil mi? Nereye içiliyor? Rahman suresini okudunuz mu? O iki denizin arasını Allah ne yapıyor? Tatlısıyla ayırıyor. İkisi de birbirine ne yapmıyor? Büyük okyanustan Hint okyanusu mu? Kızıl Büyükten atlasın tam ortasında e, bir tatlı su var. Orada tuzlu suyla ne yapmıyor? Karışmıyor. Karışmıyor. Ondan da inci mercan çıkıyor ama o içmez suyu. Allah'ın bir nedir? Nimetidir bizim için. Ama denizin suyu neymiş? Temiz. Ölüsü de nedir? Helal. Ama bu halinin talikinde senetsiz, sebetsiz i̇bn Abbas'tan bir söz geliyor. Ne diyor? Denizden babam çıksa yerim, yerim Tabii Tabi bu harmin talikini kabul etmeyenler bunu da kabul etmeyecek. Evet. Vallahi köpek balıkları kansere çok iyi geldiğini söylüyorlar. Ee, Müslümanı, gavuru kanseri olduğumu sıraya giriyorlar. Köpek balığı olduğumu yiyorlar. Ama diğer şekilde köpek balığı diye uzak duruyorlar hani köpek balığı diye fakat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam denizin suyu temiz ölüsü de helaldir diyor bu itikada göre ne olursa helaldir ama maalesef yaşadığımız toplumda bir pideciye bir dönerciye gittiğinde ucuzsa uzak durmak gerekiyor çünkü domuz etini basıyorlar ucuza herkese domuzun etini ne yapıyorlar yediriyorlar. Ona gelince yiyorlar da midye, istiridye, balina iniyorlar. Evet. Yine kardeşlerim meytenin kemiği, buynuzu, tırnağı, kılı ve tüyleri meselesine bakınca bunlarda gelen rivayetlerde Bukhari'de gelen rivayette bunlar kullanılabilirdir. Kullanılabilir. Bunları kullanmada e, hiçbir sıkıntı nedir? Yoktur. Yani etinde Farkı vardır. Tırnağıyla, boynuzuyla, kılıyla, işte fırçaydı, taraktı değişik şeyler. Ne yapabilirsiniz? Yapabilirsiniz. Ama etin ne yapamazsınız? Yiyemezsiniz. Evet. Başka. Köperin yaladığı kap temizlenecek. Ay hali kadın isabet eden kadın elbisesini ne yapacak? Temizleyecek. Ve kardeşlerim. Yaşamış olduğumuz toplumda şöyle bir yanlış anlaşılma söz konusu. Kadın hayız olsa o gün namazı ne yapıyor? Bırakıyor. Hayızı kesildikten sonra da gece diyor nasıl diyor bu sabah Bismillah der namaza ne yaparım başlarım inancı var. Bu çok sakat bir düşüncedir. Doğru olan nedir? İnandığı anda hemen başlaması lazım hangi vakitte çıktıysa yani hayırlı olmuşsa kadın bırakır. Ne zaman kesildiğini hissetmişse hangi vakitte gusleder temizlenir ve ibadetlerine ne yapar? Başlar. Yani ibadetin saati sabah namazı değil. Anlatabildim mi? Hangi vakitte bitmişse temizlenecektir. Bunun da hassasiyetle bilinmesi ve üzerinde durulması gerekir. Çünkü gelen rivayette kim ikindi namazını kasten bilerek terk ederse bakın bir rivayette dünyadan bütün malını mülkünü kaybetmiş gibidir diyor. Yani itirmiş gibidir. Bir vakitte insan bu kadar belaya uğrarsa gerisini artık siz düşünün. Evet. Gündelik hayatta fareler de çapoluyor. İnsanların insanların hayatında. sana Gördü mü kaç. Oraya geleceğiz. Ama hükmünü istiyorsan eğer fare sıvı bir şeye düşmüşse onu dök ve kabını güzelce yıka. Çünkü o veba mikrobu taşır. Eğer katı bir şeyin üzerine düşmüşse onun etrafından ve aşağısından oraları kazı ve at. Daha sonrasını yiyebilirsindir. Ve evlerinizde diyor kabı kaca üstünü örtün. Örtecek bir şey bulamıyorsanız bir çok alıp besmeleyle onun üzerine koyun ve ateşi de Söndürün. Çünkü gece fasıkçık çıkar, ateşi döker, evi yakar ve gecelerden öyle bir gece var ki o gece veba hastalığı iner ve siz de ona uğrarsınız. O da konu dışı. Evet. Yine kardeşlerim süt emen küçük çocuğun bevlinden dolayı elbise ne yapar? Burada da iki tane hüküm var. Erkek çocuğu üzerine bevle dedenin ne yapılır? Üzerine şöyle bir su dökülür. Bir su. Bir Ama kız çocuğu bevle şey yani. o bevlettiği yer ne yapılması? Yıkanması gerekir. Çünkü onun ikisinin necaseti aynı nedir? Değildir. Bunu anladınız mı? Erkekte mi kızda mı yıkanıyor? Da yıkanıyor. Neticesinde ikisinde de su dökülüyor da birinde yıkanıyor. Evet, kız çocuğunda ne yapılır? Elbise yıkanıyor. Mesleğeden sıkılmıyorsunuz değil mi? Ben biraz evet. iyi mi böyle? Güzel. Evet. mezeye geldiğinde sadece bir avuç su alıp atmanız, torbanızı yıkamanız yeterli kardeşler Ne yani Bu kadar? Kesildiğiniz kadar ne kadar? Tabi tedavi de olacaksın. Ya bu illa bir hastalıktan mı oluyor yoksa? Evet, bekarlık hastalığıdır bu. Mezide de mezide bu çok biliyor musun? sadece menize gerekiyor evet ayakkabıların tabanların temizlenmesinde ne dedik yere sürttüğünde ne yapıyor temizleniyor evet Rabbim hepimize hayır versin bir de kardeşlerim hadis şeriflerde 5 şey fıtrattandır diyor değil mi evet. bu da vücut temizliğiyle alakalı temizlikler vardır ki dikkat edin hadislere koltuk altına gelince ne yapın diyor Yolun diyor. diyor. Çok ilginç ya. Tıraş edin, Tıraş edin demiyor. bakın. Koltuk altlarını, kası kaltını ne yapın? Temizleyin. Tırnaklarınızı ne yapın? Kesin. Temizleyin diyor. Burada bakın. Şuraları, buraları, şuraları falan demiyor. Buraları falan demiyor. Şuraları, kasık kaltını, tırnakları ne yapın? Temizleyin. Ve bu temizliğin 40 gün ne yapmasın? Geçmesin diyor. Ve beş şey... Fıtraktandır diyor. Hangisi bu? Sakal ağda Bıyıklarınızı kazımanız, tırnaklarınızı kesmeniz, sakal şey koltuk altını yolmanız, kasık altını temizlemenizdir. Bunlar da nedir? Fıtrî sünnetlerdir. Müslümanın bunları ne yapması? Yapması gerekir. Allah bunlara çok çok dikkat eden sanlı Müslümanlardan eylesin bizleri. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İmam Malik muvaddadan ediyor. Sahabenin birisi mescide saç, sakal dağınarak geliyor. Hemen götürün şunu saçını sakalını düzeltin de gelin diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabını götürüyorlar. Hemen saçını sakalını tarayarak ne yapıyorlar? Getiriyorlar. Çünkü Müslüman temizdir. Çıktığında insanlara ne yapacak? Kendine celbet nefret ettirmeyecektir. Ee, Sözün bu meclis için değil. Bazıları ise ha diyor, bakın diyor sakalını kesilmesinde hüküm var. Allah Resulü götürün saçının sakalını temizleyin de gelin dedi diyor. Adam sakalından ve saçından kesildiğine güya bunu delil getiren bazıları var. Bu delil değil, orada o sahabenin saçı sakalı dağınık vaziyette. Karışmış. Kesin gelin ne yapmıyor? Demiyor. Düzeltin de gelin diyor. Evet. Yine kardeşlerin sünnet olmak vardır. Bu da ee, Allah Abdül Hoca'ya rahmet etsin. Amin. Çok iyi bir abimizdi. alim birisiydi. Amin. Sohbetlerimize de iştirak edip davetimize icabet ettiydi. Allah kendisine rahmet etsin. Amin. Geçen oğlu geldi benimle tanışmaya, babam çok demişti de gelememiştim diye, sizden çok bahsetti diye geldi tanıştık. O da aynı babası gibi, mülayim, çok edepli, ahlaklı bilsin. Allah onu da alimlerden etsin. Amin. O sohbetin bir noktasında hatırlayacak olursanız, alimlerin Afrika'ya gidip davet yaptıklarından bahsetmişti. Güzel dilleriyle, davetleriyle, usluplarıyla insanlara İslam'ı anlattıklarını ve o arar, e, Afrika kabilelerinin İslam'ı benimsediklerinden bahsetti. Ama iş bir noktaya gelince bozulmuş. Herifler kaçmış gitmişler. Sünnet. Sebebiye gelince adamları sünnet etmeye. Çünkü Müslüman olan sünnet olur deyince herifler kaçmışlar. Bir ikisinde sünnet olduğunu görünce. Sünnet olmak da nedir? fıtri? temizliklerdendir ve dinimizin emirlerindendir. Müslüman olan birinin sünnet olması ne yapar? Gerekir. Ve doğan bir Müslümanın çocuğunun yedinci günü ne yapması çocuğunu sünnet ettirmesi gerekir. Sünnet olan nedir? Budur. Ama bizimkiler ne yapar? 7 çocuk çocuk eş, şey kocaman olur. Davullan, zurnaylan, yemeklerle gelsin paralar şunlar tipinde Ne yapıyorlar? şaşaya gidiyorlar. Ve sünnet sadece erkeğe has değil, kadına da, erkeğe de nedir? Has olan bir şeydir. Dinimiz kadının da, erkeğinin de sünnet olmasını ne yapmıştır? Emretmiştir. Bu İslam'ın şiarlarındandır. Evet. Ve aleyhissalatü İslam'a giren bir adama üzerinden küfür saçını at ve git sünnet ol demiştir. Bu da dinimizin emirlerindendir. Ve e, rivayetlere baktığımızda İbrahim Aleyhisselam bir rivayete göre 80, bir rivayete göre 114 yaşında keserlen sünnet olduğunu kendi kendini sünnet ettiği nedir? Rivayetlerde gelmiştir. Allah Azze ve Celle de bize biz sana hanif olarak İbrahim'in dinine uy diye ne yaptık? Vahyettik demiştir. Sünnet olan neymiş? Çocuğun yedinci günde sünnet olması, isminin konması, akikasının kesilmesi, saçının tıraş edilip ağırlığınca Allah yoluna infak edilmesi gerekir. Evet. Ee, yine bu sünnet meselesinden misvak kullanmak da yine dinimizde gelen temizlik meselelerindendir. Bir Ümmetime ağır gelmeyecek olsaydı, yani her namazdan önce veyahut her abdestten önce Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın misvaklamayı ne yapıyor? Emrediyor. Veyahut Aleyküm Selam'la yani. Kur'an okumadan önce ağızlarınızı ne yapın? Temizleyin diyor. Herkes misvanı bir çıkarsın bir görüntü. Ömer şama geliyor. Ayrı ayrı kendisine bazıları şikayette bulunuyorlar. Ömer hiç seslenmiyor. Sonra onları topluyor orduyu, ordu komutanlarını. Müsafalarınızı çıkarır. Hiçbirinden müsafak çıkmıyor. Ömer müsafayı çıkartıyor. Eğer bu sünneti ihya etmiş olsaydınız ağızlarınız kardeşlerinizin etiyle kokmayacak. Yani bir sünnet bir sünnetin terki ne kadar insanın günaha sokuyormuş düşünün. Misvakta bakın ayrı ayrı naslarda ne yapıyor? Hep geliyor. Abdest almadan. Namaza durmadan. Kur'an okuyacağın zaman. Eve girdiğinde yatarken kalkarken ve hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatına bakın bayılıyor. Ayşe annemizin kucağında Ayıkıyor. Misva işaret ediyor. Ben diyor ağzımda gevdim, verdim. En son Allah Resulü'nün ağzına karışan benim ağzımda tükürüğümle diyor yumuşattığı misva nedir? Tükürüğü diyor. Bakın ölüm anında bile Rabb'ına kavuşacak ağzının temizliğine. Ne yapıyor? Dikkat ediyor. İnşallah bizler de dikkat eden insanlardan oluruz. Allah hepimize hayır versin. Evet kardeşlerim. Kadın olsun, erkek olsun insanın saçı, sakalı ne yapabilir? Ağrabilir. Ne yaparsınız? Tek tek çeker misiniz? Kalem alıp boyar mısınız? Ne yaparsınız? Boya alıp boyarız. Ak saçı veya sakalı çekmek dinimizde haram. Alınmıştır. Ama onu kınalayabilirsiniz. Rengini ne yapabilirsiniz? değişir değiştirmek zorundasınız. Çünkü Yahudiler ve Hristiyanlar saçlarının hahamları, papazları bembeyaz olmasına ne yaparlar? Dikkat ederler. Onun bir nuranilik olduğunu gösterirler. Siz ona ne yapın? Muhalefet edin. Muhalefet edin. Ne yapacaksınız? Boyayacaksınız, kınalayacaksınız. Kınalayın. Onlar boyamazlar. Siz onlara ne yapın? Değiştirin. Evet. Bizde de tuvalet adabı var. Var değil mi? Nasıl girersiniz? Mesela Moğolistan'da okuyan bir arkadaşımız söylemişti. Hüseyin amca, biz oraya gittik, çok şaşırdım. Niye şaşırdın lan? Abi oradaki tuvaletler meydanda kapı yok. Olur mu lan öyle şey? Daha bitmedi. Kadın erkek ayrımı da yok. <gülüyor> Kim de bu? Moğolistanlar puta tapar, putperest bir kavim. Onların dinine göre bu neymiş? Haram değil. Ayıp bir şey de nedir? Değil. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gecesi, gündüzü gibi bizi apaydınlık bir yolda bırakmıştır. Hatta tuvalete hangi ayakla girip hangi ayaktan çıkacağımızdan Hani yok diyorlar diye bazı akmaklar Hatta gökte kanat çırpan kuştan dahi bize ne atmıştır? Haber vermiştir. Allah'a hamdolsun ki İslam dinindemiz ve Müslümanız kardeşlerim. Gecesi gündüzü gibi apaydınlık bir yoldayız. Tuvalete girmek isteyen ne yapacak? Allah'ın pisliklerden ve pis şeylerden erkek ve dişi şeytanlar sana sığınırım diyecek. Çıktığında ne yapacak? Allah'ım beni bağışla diyecek. Kufranike diyecek. Evet. Rabbim hepimize hayır versin. Helaya girerken sağdan girecek solundan. Sol ayağından girecek, sağ ayağından ne yapacak? Çıkacak. Çünkü Allah Resulü Hanı sallallahu aleyhi ve sellem Güzel olan işlere sağdan başlar, pis olan işlere ise ne yapar? Soldan başlar. Bu da nedir? Peygamberimizin sünnetidir. Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam eğer açıktaysa kazaya hacet yapacağında ne yapar? Ta uzaklara gider. İnsanların görmediği bir yerde ne yapar? Kazaya hacetini yapar. Öyle ne yapardı? Gelirdi. Bir seferinde Cabil anlatıyor. Allah ondan razı olsun. Bir gündür aleyhissalatü vesselam sahradayken kazaya açar için çıktı. Ben de peşinden gittim. O kadar çok gitti ki diyor. Arazi dümdüzdü ve gizlenecek bir yer bulamadı diyor. Şöyle baktı ta ileride bir ağaç vardı diyor. Ey ağaç dedi diyor. Ağaç bir insanmış gibi bir komut almış da bir askermiş gibi yeri yara yara yara geldi diyor. Başka bir istikamette yine bir ağaca işaret etti Allah Resulü. Gel dedi diyor. O ağaç da yara yara geldi diyor. Ve eğilmesini istedi. İkisi eğildi Aleyhisselatü Vesselam'ı sakladı. Kazayı hacetini yaptı. Ve ağaçlara işaret etti. Sanki insanmış gibi tekrar yerlerine Evet. Demek ki açıkta da kazayı hacet ne yapmıyor musun? Yapmıyor musun? Bu da kazayı hacetin, tuvaletin adabından. Evet kardeşlerim. Yine Ali aleyhissalatü vesselam yere yaklaşmadıkça elbisesini ne yapmazdı? Kaldırmazdı. Yine yol kenarlarına kazayı hacet bevi, ne yapmayı yapmayın. Bu lanet sebebidir demiştir. Evet. Banyo yapılan yere de bevil ne yapmayın? Küçük abdestlerinizi yapmayın. E, vesvesenin çoğu ondandır demiştir. Şimdi bazı insanlar geliyor diyor ki hocam bizim banyoyla tuvalet bir. Ben burada banyo yapabilir miyim? Evet yapabilirsin diyor. Ama orada böyle diyoruz. Yapmayacaksın diyor. Ama başka yerim yok. O zaman yapacaksın. Dedi. İyi ama o zaman sözü uzatmayacaksın. Gidip odayı biraz kesecek, banyo yapacaksın. Ya da orada banyo yapacaksın, sesini kesecek. İşte vesvese böyle kesiliyor. Anlatabildim mi? Aynı alakalı dik duruyorsunuz. Şimdi, Şimdi bevlettiğiniz yerde banyo yapmayın diyor. Doğru mu? Başka yerim yok diyor. O zaman sesini kes diyor. Anladın mı? Tamam. yok. Anlattım ne güzel. Yine durgun suya bevil ne yapmayacaksınız? Yapmayacaksınız. En büyük haramlardan bir tanesidir bu. Evet. Yine sohbetin başında ayakta bevlettiğinizde ee, ne yapmayacaksınız? Açıktan bevletmeyeceksiniz. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir kavmin çöplüğüne bevle Huzeyfe'ye ne diyor? Yaklaş diyor. Kendisini ne yapıyor? Siper ediyor. Ondan sonra bevle diyor. Yani bazıları bazı şey yapar. Yani açıktan insanları teşhir eder derecesinde veya hayatsızca ne yapmayacaksın? Bu ameli de? işlemeyeceksin. Yine muhakkak bir siper yapacaksın. Allah'tan utanın diyor. Bevil'den kendini ne yapacaksın? Koruyacaksınız. Ve kardeşlerim, bevlettikten sonra sağ elinizden temizlik yapmak dine nedir? Haramdır. Sol elinizi ne yapacaksınız? Kullanacaksınız. Evet. Evli olanlar elini bir kaldırsın. Bekarlar azmış. Hanginizin büfesinde gümüş kaplar Gümüş kap olanlar kaldırsın Mahim. Alman gümüşü sayılıyor mu? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her kim diyor altın ve gümüş tepsi, kap, tabak kullanırsa ahirette onun nasibi nedir? Yokturdur. Maalesef evliliklerde, çeyizde muhakkak sakın beni alma. Gümüş takımı derler. O olmadan, olmuyor ya, kahve tutacak, bahşiş alacaklar falan ya. Adetlerle ne yapmışlar? Sokmuşlar. Huzeyfe, Allah kendisinden razı olsun, kimdi? Dedem, getirdi de. Birine götürdüysen ver onu, bana bir tane de getir. Bir gün, Huzeyfe'yi biliyor musunuz kim olduğunu? Yaman. Kim? <gülüyor> Allah Resulü ve Vesselam'ın sırdaçlarından bir tanesi değil mi? İki şahit yazılan bir sahabe. Allah kendisinden razı olsun. Birine misafir gittiğinde kendisine altın ve gümüş kaplarda yiyecek ve içecek getirdiklerinde ne yapıyor? Masaya ekmeği vurduğu gibi saçıyor ve diyor ki dünyada ahirette nasibi olmayanlar bunlarla yer, bunlarla ne yapar? içeriyor. Evet kardeşlerim Kaplara da ne yapıyormuşuz? Dikkat ediyormuşuz. Altın ve ipek erkeğe helal kadına mı haramdı? Erkeğe haram kadına helal. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün içimize çıktı. Bir elinde altın, bir elinde ipek vardı. Ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına helal demiştir. Rabi kim? Aleyhisselatü Vesselam'ın damatlarından Ali'dir. Ve tirimizi bunu ne yapar? Nakleder. İpek ve altın erkeğe neymiş? Haram. Haram. Haram. Altın yüzük takan var mı herhalde? Haram aram takmayın. Karnınızı memnun etmek için takabilirsiniz ama Allah'a memnun ne yapamazsınız? Edemezsiniz. Yüzüğü taktınız. Hangi barnağınıza takarsınız? Şuna mı? Evet, Göstermeyin. Şuna, Şuna mı? Şuna mı? Özellikle şu parnaklara Allah Resulü takılmayı yasaklıyor. Allah Biliyor musunuz? Tek başına. <gülüyor> Dur oğlum. Özellikle. Yüzük parnağı hangisidir sizce? Şunlar mı şunlar mı? Serçe bence. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yüzük parnağı olarak serçe parnağını işaret etmiştir. Ama buna taktıktan sonra sırasıyla ne, hepsine ne yapabilirsiniz? Takabilirsiniz. Yahudilere ve Hristiyanlara muhalefet edin derken muhalefetin birisi de şu yüzüye takanlara görüyor Ama biz hangi yüzüğe takarız, barnağa takarız yüzüğü? He? Biz de İslam'a muhalefet ederiz deyip ne yapıyoruz? Şuna takıp buna ne yapmıyoruz? Takmıyoruz. Evlenen birisi Yüzükler takılırken hangisine takıyor? Demek ki eksik bilginin olduğu bir yeri şeytan ne yapıyormuş? Dolduruyor. Dolduruyor. Hadi evlileri geçelim de evlenecekler bunu öğrensin. Evet. Bakarken serçeye evet. serçeye evet. bakacaksın. Evet. Fark etmez. Sağ sol fark etmez. Evet. Demek ki altın haram. Kime haram? Kadın istediği gibi ne yapabilir? Altın takabilir. İpek istediği gibi giyinebilir ama erkek ipeğe ne yapamaz? Giyemez. Ama nerede giyer? Cennete bırak Dünyada iş. Işte. asap diyor ki biz diyor hacca gidiyorduk ve bir işten uğraşırken Allah Resulü bizi gördü. Kafalarımızdan bitler dökülüyordu diyor. Bakın ne kadar şey durumdalar. Bunlar size diyor eza vermiyor mu? Evet ey Allah'ın Resulü eza veriyor. Gidin saçınızı sakalınızı tıraş edin ipek ihramı çıkartın ipek elbise giyin ve kefaret olarak ne yapın? İkin, oruç tutun diyor. Demek ki ipek helal ama nerede helal? Bitlenirsen demek ki İpek olan bir şeye bit ne yapmıyormuş? Gelmiyormuş. O zaman ne yapabiliyorsun? Yiyebiliyorsun. Ama her zaman bittiyse her zaman giyebilirsin. Onda bir sıkıntı yok. sakalın kesilmesi de mücadele Orada. Evet kardeşler. Bir saat doldu. İstersen bir dahaki derse namaz için taharete o zaman şey yapalım. Sizi ben daha fazla ne yapmayın, Sıkmayın. Bugünlük bu kadar yeter mi? Hepinizin sevdiği bir duayı yapayım. Şüphaneke Allahümme ve bihamdike Eşveden la ilaha illa ente Estağfurike ve etubili Velhamdülillahi Rabbil alemin Allah arınanlardan uygunsuz.